Allah'ın Rahman'ın Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatü Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahibi Ecma'in Mektubattan 1. cilt 266. Mektuptan itikat derslerine devam ediyoruz. Tabi hoca kardeşlerimizden talebelerden de bu dersleri takip edenler olduğu için ve bunlar kalıcı bir eser niteliği taşıdığı için biraz kırık mana veriyorum kelimelere çünkü onlar talebelere daha hizmet ediyor ama mana olarak izah yapıyoruz izahta da kusur etmiyoruz inşallah bu bakımdan herkese faydalı olur çok büyük meseleler konuşuyoruz yani Allah Teala'nın sıfatlarından başladı İmam Rabbani Hazretleri ilim sıfatı ile ilgili Geçen derste e, izahat verdi. Şimdi onu tabii bitiremedik. Bir derse sığmadı. Bu derslerimizin önü açık değil. E, yani 45 dakikayla sınırlı. O bakımdan e, kaldık bir kısmında. Onu devam edeceğiz. İlim ile ilgili konuyu bu derste bitiririz inşallah. Sonra kelam sıfatına ilgili birkaç mevzular var. Belki o bu derste yetişmeyebilir. Ama geçen dersin devamı olarak ilim sıfatını konuşacağız. Ne konuşuyoruz? Çok büyük bir mesele konuşuyoruz. Kainatı yaratan Allah-u Teala'mızın bilmesi. Her şeyi bilmesi. Halim sıfatı ki bu kader de buna racidir. Zaten kaderi inkar edenler ilmini de reddetmiş olurlar. Ne bakımdan? E çünkü ben şimdi bu işi yapmadan o benim ne yapacağımı bilmez diyor. Zaten benim hakkımda alın yazısı yazmamış. Niye alın yazısı yazmamış? E, il, alın yazısı yazmaması ne anlama geliyor? Neden diyorlar onu? Çünkü bilmiyor. Haşa. Neyi bilmiyor? Ben bir saat sonra yiyecek miyim, içecek miyim, yatacak mıyım? Bu gece sohbete mi geleceğim, meyaneye mi gideceğim? Bilmiyor. Ben yapınca biliyor. Haşa ve kella. O zaman ne oldu? Allah'ın ilmi benim gibi aciz bir cehalete döndü. Mevla nasıl bilmez haşa ve kella? İşte kaderin inkar eden Mutezile, yani Mustafa oğlu kafası, Abdülazim Bayındır kafası Bunlar alın yazısı yok diyor. Bu alın yazısının yok demenin geri planında ne var? Geri planında bilmiyor. Biz yapmadan bilmiyor. Mesela evlenmeden senin kimle evleneceğini bilmiyor dedi ya. Aziz Bayındır ses kaydı düştü internetlere herkes duydu bunu. İşte o kafadır o. Bilmiyor. Şimdi burada Mevla Teala'nın ilminden bahsediyoruz. Bu ilim sıfatını İmam Rabbah Hazretleri çok güzel anlattı geçen derste. Bu dersleri İnternetlerden takip edebilirsiniz. Birini kaçırdın. Bu biraz şey gibidir. Birbirine bağlıdır. Birini kaçırdınsa onu geriyi mutlaka dinlemen lazım. Tek başına olmaz bunlar. Çünkü ilmi bir derstir. Vaz gibi ortadan konuşmuyoruz. Kitaptan ders takip ediyoruz. Ama bu meseleler yani hele ki şu itikat dersleri İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin şu itikat hakkında yazdığı mektupları ne kadar varsa sırayla okuyacağız inşallah. Bu dersler o kadar önemlidir ki yani bu uzayı keşfetmekten de önemli, Mars'ta suyu bulmaktan da önemli, güneşteki patlamayı çekmekten de önemli. Çünkü onlar senin ahiretinle bir alakası yok. Felek'te ne olmuş, burçlarda ne olmuş, efendim gecegenlerde ne varmış ne yokmuş. Kabirde bu sorulmuyor. Mahşerde bu sorulmuyor. Mizanda sevaba günaha bunları bilmek bilmemek girmiyor. Ama sen Rabbinin ilim sıfatı hakkındaki mevzuyu bilmediğin zaman sopayı yiyorsun. Ve Allah'ın ilim sıfatını inkar ettiğinde dinden de çıkarsın. Ve kafir de olursun. Ve cehennemden de ebedi çıkamazsın. O zaman ne oldu? Bizim bu konuşmamız bütün dünyanın nasası, masası, kasasından üstün bir konuşma bu. Büyük bir ders bu mektubat dersleri. İtikat mektublarını niye seçtik? Herkese lazım diye seçtik. Çünkü tasavvufun derinlikleri hakkında çok mektup var. Ama çoğun alakadar etmez. Adam daha itikadını düzeltmemiş. Bütün mektuplarda tarikata girmek isteyenlere bade tasihil hakaidi diyor. İtikadi meseleleri eli Sünnet'in bir muhcebara Ehl-i Sünnet'i işte bu mektubun da gerisinde dedi. Eli Sünnet alimlerinin görüşlerine göre inancınızı düzelttiniz mi düzeltmeniz mi? Evvela itikadınızı tahsiye edin. Gözden geçirin. Tahsiye ne demek? Mektubu yazarsın veya bir kitabı yazarsın sonra ne yaparsın? Bir daha bir gözden geçirirsin. Eksik noksan var. Tahsiye edersin. İşte önce ben Müslümanım. Anamdan atamdan gelme eli sünnetim. Olmaz. Anadan atadan gelenekle din olmaz. Mutlaka ilimle olur. Bir daha itikatlarını gözden geçirip bakalım. Akadi tahsih lazım. İlk mesele. Ondan sonra fıkıh meseleleri farz vacip sünnet müsabı helal haram ya bunlar olmadan zaten tarikata girdim. Ders yapıyorum. Dersimi kazaya bırakmıyorum. 20. dersteyim. Falan bunların hiç itibarı yok. İtikadı düzeltmeden, fıkha göre amel etmeden bizim tarikatımız, bizim tasavvufumuz öyle ders aldın, zikir yaptın, uçtun, kaçtın. Rüyada şunu gördüğünden sabit olmuyor. Evvela itikadın düzgün mü? Sonra fıkha göre amelin düzgün mü? Ondan sonra gördüğün rüyayı Allah hayra çıkartsın. O ayrı bir şey. O sana bir delil olabilir, bir yol gösterici olabilir. Zuhuratları da biz reddetmiyoruz. Ama itikadı düzgün olmayanın nesini kabul edebiliriz? Hiçbir sesini kabul edemeyiz. Şimdi bu mukaddimeden bu sonra bu derslerin önemini bilmenizi, herkese bildirmenizi, bütün insanların bu saatleri takip etmesini olmadı. Tekrarını yazıyorlar, tekrarını izlemesini. O da olmuyor, İş, insanların işleri denk gelmiyor. E, i̇nternet üzerinden bunların devamı var. Yani sabit orada. İstediğin mi dinliyorsun? O zaman bunları bulmak lazım. Şimdi cübbelahmeto.tv'ye dağıtılıyor. İşte Facebook sitesinden de link veriliyor. İşte Lale e de atılıyor zannederim. Bu derslerin mutlaka takip edilmesi. Arada açıklık bırakılmaması lazım. Kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 261. sayfa. Fe <gülüyor> idâ Geride çok de derin mevzular konuşulmuştu bir geride. Biz ispat ettiğimiz zaman li ilmi-i Teala, allah Teala'nın ilim sıfatı için ne ispat ettik? Teallukan alakalanma. Yani allah Teala ilmi tealluk ediyor. Alakadar oluyor. Bizim de öyle bilmemiz, bizim de bir ilim sıfatımız var. Mesela biz şimdi neye tealluk ederse bizim ilmimiz işte geldik şu masaya böyle yaptık. Yani buna şimdi ilgilenmezsen hiç kafana busta bu bir bilgi gelmez. Ama böyle yaparsan, ha bu tahta mı, plastik tahta, o beyaz mı falan. Ha bunlara şimdi e, görmen, işte zaten bizim ilmimiz duyularla e, meydana geliyor. Mevla'nın ilmi haşa ondan münezzeh. Bizim ilmimizde buna ne gerekiyor bir şey bilmemiz için? E, o sıfatımızın onunla ilgi kurması yani. Onunla alakadar olması gerekiyor. Alakadar olmadığın bir şeyin yanından geçiyorsun gidiyorsun. Sonra geçtikten sonra sana soruyorlar ki şu sağdaki şey neydi? Görmedim ki diyorsun. Veya düşünmedim ki diyorsun. Veya ilgilenmedim ki diyorsun. Ama sen onu geçerken ilgilenseydin aa yeşilmiş diyecektin. Ama gidiyorsun sonra diyorlar ki geride ne geçti? Ya vallahi bakmadım diyor. Çünkü neden? İlim sıfatı alaka ister. Yani bir şeyle ilgilenirse o ilim sana hasıl oluyor. Şimdi allah Teala'nın ilmi için biz ispat ettik. Yani Var dedik. İspat şu demek. Sabit demek. Sabit olduğunu kabul ettik. Neyi sabit kabul ettik? Teallukan. Mevla'nın ilmi alaka kuruyor mu? Tabii ki kuruyor. Neyle alaka kuruyor? Bil malumati. Malumat bilinen şeyler. Ben de malumatım şimdi. Allahü Teala'nın bildiklerinden biriyim. Şu anda burada konuştuğum. Sen de burada malumatı ilahi eden birisin. Şu dakikada burada oturduk dinlediğin. Allah'ın bildiği bir şey. O zaman ne oldun? Allahü Teala'nın bildiklerinden bir mevzuda sen oldun. Şu anda oturup dinleme. Ama daha dolu konusu. Üstünde ne giydiğin, başında ne var, ayağında ne var, kalbinde ne var, ne düşünüyorsun, ayrı bir şey. Hepimiz her konumuz bizim ma malumatı, ilahiyeden yani allah Teala'nın bildiklerinden bir konu. Şimdi Mevla'nın ilminin bilinen şeylerle alakası var mı? Var. Peki ne kadar bildiği var? Sırf benim hakkımda şu anda bildiği benim bilmem kaç yüz bin damarım var şu an. Bana mahsus değil sende de var yani sen <gülüyor> bu hocana kadar fazla damarı varmış diye bir şey yok. Beyindeki kılcal damarları açtığın zaman birbirine eklediğin zaman dünyanın etrafını 7-8 kere dönecek kadar beyinde. Şimdi allah Teala'nın bir mevzudaki ilmini bile nihayet yok yani. O zaman bunların hepsini nasıl biliyor? Benim beynim ayrı, kulağım ayrı, gözüm ayrı, benim ben ayrı, sen ayrı, o ayrı. 7,5 milyar insan, sonra cinler bizden fazla, sonra melekler hepimizden fazla, sonra böcekler, şuna, böcekler insanlardan kaç kat fazla. Bunların hepsinin içindeki cüzlere cüzdiyatına her şeyini biliyor. Biliyor ama yekûn-u bu ne oluyor? Efendim malumatına, Mevla'nın bildiklerine, ilminin tealluku var, bu var. Ama yekûn-u bu oluyor. Burada ne hasıl oluyor? Yekûn-ü yani. Hasıl oluyor zâlike. Bu bilmesi neyle hasıl oluyor? Bura bi teallukün vâhidin olsa ibaret daha uygundur. Yani bi teallukün ya da yekûn oluyor zâlike bu taluk yani bu ilgilenme meselesi. Bizimki öyle olmuyor. Bizde nasıl? Şu direyi anlamam için bir ona ilgileniyorum. Üstündeki saat kaç? Ona başka bir daha düşünüyorum. Yan de ne var? Hesap takvim var. O ayrı bir tealluk. Şimdi böyle döndüm. Ayrı bir tealluk. Ona baktım başka bir tealluk. Bizde ne var? Çok ilgilenme lazım ki her konuyu ayrı ayrı bilelim. Mevla'da böyle yok. Mevla'nın bütün her şeyi bilmesinde ne oluyor? Teallukun vahidun. Tek bir alakalı tealluk alakalanıyor yani. İlmi ona yöneldi. Yöneldi ama kaç kere? Milyarlarca mevzuya, katır trilyarlarca malumata ayrı ayrı yöneldi mi? Yönelmedi. Vahidün bir tealluk, bir inkişaf, bir açılım hepsi bilindi. Yoku da bilindi. Varı da değil. Biz sadece varı bile bilemiyoruz da yoklar da bilindi. Madümler. O yokların... Var olacaklar mı olmayacaklar mısı da bilindi. Var olsalar ne hal üzere var olacaklar da bilindi. Şu anda senin çocuğun yok. Ama çocuğun olursa boyu kaç olacak? Erkek mi kız mı? Yoklar da bilindi. Yoklar var olacaklar mı? Yoklukta mı kalacaklar? Var olacaklarsa onların vasıfları neler olacak? Bunların hepsi bilindi. Bir teallukla bilindi. Ve sıyır oluyor Allah-u Teala'nın ilim sıfatı e, bilmesi yani bihi o taalluk vahid ile. Bihi yani o bir ilgilenme ile, bir alaka ile oluyor. Nedir oluyor? Müteallikan alakadar olmuş oluyor. Ne ile? cemi cemî'ül malumat. Bilinen neler varsa, bilinmesi mümkün olan neler varsa. Ha burada bilinmesi mümkün olan derken yoklar da var. Bizim için bu söz konusu değil. Bizim yoklardan hiç haberimiz yok. Bizim zaten varlardan da haberimiz yok. Bizim zaten midemizin bağırsağımızın içinde şu anda neler olduğumuzdan da haberimiz yok. Beynimizin de damarımızdan da haberimiz yok. Biz vardan değil, gözümüzdeki gözlükten haberimiz yok. Ama Mevla'nın ilmi bir alakayla ne oldu? Bütün malumat ile alakadar oldu. Bir inkişaf, bir ilgiyle beraber oldu. Peki bu nasıl oldu? Bu nasıl oluyor ki her şeyi bir alakayla o ilim bir yönelişte hepsini bildi. Ta ezerli konuşuyoruz. Ezelden konuşuyoruz. Daha hiçbir şey yokkenden konuşuyoruz. Ya alemler, melekler, felekler yokken bu ilim var. Mevla'nın ilminin olmadığı bir zaman yok. Ne gibi? Sıfatının olmaması zatından ayrı değil. Sıfat zattan ayrı değil. Peki zatının olmadığı bir zaman var mı? Yok. E zatı da o sıfattan ayrı kalır mı? Kalmaz. Çünkü zatı bu sıfattan ayrıysan ne oldu? Allah Teala var ama ilmi yok. Haşa oldu cahil. Ne oldu? Sonra bildi. sonra Ben de cahil idim doğduğumda. Yavaş yavaş bir şeyler öğrendim. Ne farkı kaldı benden? Haşa. O zaman ne oldu? Zat sıfattan ayrılmadığına göre zatı ki ezeliydir, evvel yok. İlim sıfatında eveli yok. Peki o ilim sıfatı bu kadar malumata nasıl taalluk etti? Ne efendim? ve zâlike taalluku bu alakalanma, yani bu ilgilendi diyoruz. ilgilenmeye kabul ediyoruz. Bir kere, bir tane, bir inkişaf. Onun da anının saniyesi yok yani. Çünkü neden? Zaman yok ki. Ezelde zaman yok. Allah'a zaman geçmez. Zaman ne zaman var? Gökten, yerden, güneşten, aydan, sistemlerden sonra. Zaman sana bana var. E zaman yoksa kaç saniye desen, bu alaka kaç saniye tuttu? Her şeyi bilmesi kaç saniyede oldu yani? E saniye diyemiyorum ki sana. Salise de diyemem, Rabia da diyemem. Yani saniye yani böl böl böl böl böl git. Geri de gel bir noktaya. En ufak ne kadar? E onu da diyemem çünkü zaman yok. Onu bildi. Zatı var sıfatlarıyla beraber. İlmi de o zaman da var. E zatın olmadığı zaman yok. İlminin de olmadığı zaman yok. Haş Allah'ın cahil olduğu bir zaman olur mu? Haşa Ve bu alaka eyza. Bu alaka nasıl oldu ya? Eyza Efendim ne gibi? E nasıl ki allah Teala'nın efendim e, ilminin şekli bilinmez o ilim sıfatının malumatla ilgilenmesinde mechulül keyfiyeti keyfiyeti meçhuldür. Yani ben sana diyor şöyle ilgilendi şu şekil oldu bir anda şöyle alaka kurdu da ilim sıfatını şöyle yönetti de bildi de diyemem. Şekilsiz. Keyfiyeti meçhul. Ve münezzehün münezzehtir. Yani uzak tutulmuştur. Neden? Hanil misali benzerden. Şuna benzet desem benzetemem. Leyse misli şey diyor Kur'an. Allah'ın misli bir şey yok. E peki Allah'ın misli yok sıfatların da misli yok. Zatının misli yok sıfatların da misli yok. Daha neden münezzeh? Ve keyfi şekilden de benzerden de münezzeh. Ne gibi? Kesuvvetil ilmi ilim sıfatı gibi. Şimdi bilme sıfatını allah Teala'nın ilim sıfatına şekil verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Misal verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Peki o ilim sıfatının bildiği şeylere, malumatına nasıl alaka kurduğu, tealluk ettiğini de ne yapamıyoruz? Nasıl ki sıfatı şekilden münezzeh? Keyfiyetten münezzeh? O sıfatının malumata nasıl tealluk ettiği, ilgilendiğinin o teallukun da şekli yok. O da misalden münezzeh. Anladın? Yani allah Teala'nın efendim diyelim kudret sıfatı. Beni kudret sıfatıyla yarattı. Peki kudret sıfatını e, şekil verebilir miyim? Gücüne kadar nasıldır falan veremiyorum. Peki o kudret sıfatı beni yaratırken taalluk etti. Annenin suyuna babanın suyuna işte beni, bana ruh verirken veya ilk evrelerde sonra canlandırırken hep o kudret sıfatı ilgilendi orayla. Halk sıfatı, yaratma sıfatı, kudret sıfatı hep taluk et. Peki sıfatının şekli var mı? Yok. Peki o kudret sıfatı benim canlanmama anamın karnında canlanmama nasıl yöneldi de onu var etti mesela ona can verdi, kıpırdaştırdı ruh getirdi. Onun da şekli yok. Ben kudret sıfatına şekil veremiyorsam kudret sıfatı şöyle buraya yöneldi de şu, şekli böyle yöneliyor. Nasıl diyeceğim sana? Onu anlatamazsın. Evet. Daha elektrik akımını anlayamıyorsun ya. Kabloların içinden geliyor. Açıyorsun kabloları, bakıyorsun tel. Telde ışık var mı? Yok, kap karanlık duruyor. Ondan sonra o tel buraya geliyor, buradan tık düğmeye basınca bu kadar ışık oldu. Kabloda ışık, yok, telde ışık yok. Buradan ne oldu? Enerji ışık geçiyor. Kes sen teli, içinden ışık çıkmıyor. Ha patlarsın ayrı dava. O zaman tam yanarsın onu demiyorum yani. Böyle kesme kalkma. Yani şunu demek istiyorum. O oradan nasıl geçiyor onun içinden küçücük şeyden ha bu ışık çıkabiliyor. E demek ki sen onu bile anlamaktan aciz iken Allah Teala'nın sıfatının e, telukunu alakadar olmasından ne anlayabilirsin? Tamam senin gibi yaratılmış bir şeyi enerji mahluk, ışık mahluk, her şey yaratılmış. Senin gibi mahluk olanın. Sıfatını keşfedemedin. Dolu meseleler var. Tespit edemedin. Efendim bu nasıl oluyor böyle anlayamadın. E, elle tutulmayan, gözle görülmeyen enerjiler hala var ortalıkta. E sen bunun yaratanı sıfatını nasıl anlamağa kalkıyorsun ya? Sen kendini bilmeden Efendim daha kendi sıfatlarını bilmeden Ruhu bilmiyorsun. Ruh geliyor gidiyor. Uykuda gidiyor. Uyanırken pat geliyor bu nereden giriyor nereden çıkıyor nasıl geliyor nasıl gidiyor ölünün ruhu çıktı gitti bir daha gelmiyor. Ya bu adam böyle kaldı iskelet bu neydi ki bunun içindeki enerji bu bir, nereye gitti bu şimdi bu gidince bu niye böyle oldu kütük oldu. Biraz durursan leş oldu çürüdü gitti bunun içinde ne vardı ki bunu böyle canlı tutuyor elini ayağını çürütmüyordu. E sen daha onun girme çıkmasını anlat bana anlatamıyorsun. O zaman Mevla'nın sıfatının, e, kudretinin, ilminin, e, malumata, makturata nasıl alaka kurduğunu nasıl anlatacağım sana? Sen bana bir ruhunu anlatsan ben de sana belki bir şey anlatırım. Şimdi vel nedfâ, vel nedfâ def edelim, yani uzak edelim. Neyi istibâdehâde tasviri bu suretlendirmenin, bu izahın, uzak görülmez, istibat uzak görmek tasvir de suretlendirmek şimdi biz size bir tasvir yaptık diyor bir suret bir şekil koyduk ortaya yani tasvir dediğim şöyle bir izah diyelim izah yani aklınıza yaklaştırmak için misalli bir şekilde konuşarak e, aklınızda bu için e, yaklaştırmak için bir tasvir yaptık izah yaptık fakat siz yine bunu uzak görüyorsunuz hala anlayamadınız diyor şimdi bu izahı uzak görebilir aklınız beyniniz bu nasıl iş ya falan Şimdi bunun uzak e, görme şüphesini savuşturalım. Ne ile savuşturalım? Bir dar bir meselin. Hep biliyorsunuz misaller allah Teala misalsizdir zatı sıfatlar ama biz kendimizden misal verebiliriz. Şimdi kendimizden bir misal verelim. Bizde böyle olursa Mevla'da ne olmazza giderek bir misal açıklayalım. Dar yani beyan etmek. Mesel de örnek. Bir örnek açıklamak suretiyle. Ne ile defedelim bu uzak görme? düşüncesini bir var bir meselin bir misal beyanıyla veekulü ben söylüyorum şimdi sediyor ben size anlatıyorum veekulü inne şan yani dikkat edin iyi anlayın yecüzü caizdir yani mümkündür demek ki bu fıkıhtaki caizlik değil yecüzü mümkün ne mümkün en bilmesi kimin şahsun bir adamın neyi el kelimete kelimeyi mesela Arapçada kelime var kelam var kelime işte efendim isimler kelimedir Harfler kelimedir, fiiller kelimedir. Değil mi mesela? Şimdi sarf nahif okuyan bir talebeye göre konuşuyor. Bir adam efendim ne yapabilir? Ee, bir kelimeyi bilebilir. Neyle bilebilir? Ma aksamihâ tüm kısımlarıyla. Kelimenin kısımları var. Nasıl kısımları var? El mütebâin eti. Birbirinden farklı. Vehvalihâ ee, halleriyle beraber. Kelimenin ismin halleri var, fiillerin halleri var. Harflerin halleri var. Bu haller el-mütegayirati. Birbirinden başka şeyler. Alakasız şeyler, ilgisiz şeyler. Ama hepsi de toplanıyor. Daha neyle beraber? Kelimenin itibarlarıyla. Mesela işte fiilin itibarları. Öyle itibarlar ki el-mütezadeti. Zıtlıktan geliyor. Yani birbirine tam ters ve tam zıt olan itibarları var kelimenin. Bunların hepsini bir adam biliyor mesela. Sarfı, nahibi bilen bütün bu konuları kafasında biliyor. Peki ne zaman biliyor? Ne zaman da biliyor yani? Dur şimdi bunu bildim onu bilemem. Bunu bitirelim onu bileyim. Böyle demiyor. Öğrendikten sonra bütün ilminde bunların hepsi bir anda oluyor mu? Oluşuyor mu? Hafızada kayda giriyor mu? Giriyor. Fi vaktin vahidin. Hem de tek vakitte. Hani Allah Teala'nın ilmi bir anda tealluk etti dedik ya. Bunu anlatıyor. Bir anda bu kadar şeyi nasıl bildi? E sen bir anda e bu kadar birbirine zıt olan, ters olan, dünya kadar kitapları bir adam kafada toplayabiliyor. Fii vakt bir anda. Mesela açıyorum. Fe biliyor el kelime, te kelimeyi biliyor mesela. Fii zhali kel vakti bir anda. Aynı mesela, bir saniyede. Yani senin ilmin varsa o sıfat sende varsa o malumat senin hafızandaysa sen onların hepsini aynı anda biliyorsun. Yani yani Mazi'yi bilirken ben Muzari'yi bilmiyorum diyemezsin ki Muzari'yi de biliyorsan, Sarfı Naive okumuşsan Mazi, Muzari bunlar farklı şeyler. Ama bu kadar farklı şeyi bir anda biliyorsun. Kaç tane fiil biliyorsun? Yüzlerce, binlerce Arapça'da fiil var. Arapça'yı bilen, iyi bilen bir adam yüzlerce, binlerce fiil biliyor. Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler. Karaca <gülüyor> çıktı, dekale girdi yani. Bu çok farklı yani girmek, çıkmak. Kame kalktı, Kade oturdu yani. Bu ne alakası var? Ama bunların hepsini biliyorsun. Peki, ismen isimse isim mi isim Zeyt isim, Ahmet isim, isim diyorsun. Ve fiilen fiil, ne sara fiil, yardım et. Bunu fiil olarak biliyorsun. Ve harfen harf, ne muhakkak harf. Diyorsun ki bu harf, kısımlar farklı bak. Farklı kısımlar. Ve sülasiyen, peki sülahat. fiil, fiil ama üçlü mü? Ne sara üçlü, ne sara. Değil mi şimdi? Fiilin de kendi içindeki taksimatı var şimdi bir daha. Bu üçlü diyorsun, ve dörtlü diyorsun. Değil mi sen efendim? Ee, edhale. Ehrace çıkarttı. Ehrace oldu dörtlü. İfal babı. Sen diyorsun ki bu dörtlü. Bak fiilin kendi içi kısımlara ayrıldı. Ve muğra ben. İsimler diyorsun ki bu muğreb. Mesela muğreb demek iğrab alır. Zeydün diyorsun. Zeyden diyorsun. Zeydin diyorsun. Ve mebni yen mebni zarftır. İşte min kablü. Min harfi cerf. Min kabli yapamadı onu. Çünkü mebni ne demek? Onun şartları ayrı bir şey. Sarfnaip okumak lazım. Ama başına harfi cer de gelse ötre oluyor. Harbi, harfi cer ekse, esreder. Zeydin başına gelseydi min zeydin olacaktı. Ama kablüğünün başına geldi zarf mebni. O sabit. Onun min de gelse kablüğü ötre kaldı. Bak şimdi bunlar farklı şeyler. Ondan sonra ve mütemekkinen mumsarif ve gayra mütemekkinin gayrı mumsarif. Onu yine aynı anlatıyor. Ve mumsarifen ve gayrı mumsarifin İki ismi var. Munsarif olan var. Gayrimusarif olan var. Yani işte e, Munsarif, Zeyd Munsarif. Munsarif şu demek, tenvin alır. Zeydün, Zeyden, Zeydin. Tenvin alır, Esra alır, bağ gelir başına bir Zeydin aldı. Gayrimusarif, Gayrimusarif işte Ahmet. Benim adım ne oldu? Gayrimusarif, Ahmet. Sen ki B gelse bir Ahmet'in olmaz. Bir Ahmet'e. Neden Gayrimusarif? O şimdi e, Esra halin almaz. Yani Cer almaz. Ama e, muzaf olsa Ahmedihi gibi muzaf olsa alır. Böyle. Bunlar hep farklı şeyler. Ondan sonra ve marifeten marife. İsimler marife. Marife bilinemiz. zeyt Özel isim. Ve nekireten nekre. Nekre racül. Adam. Adamlardan bir adam racül. Ama zeyt olsaydı marifeydi. Şahıs ismi. Racül özel bir adamın adı değil. Bütün erkeklere racül deniyor. Nekire ve maziyen saraya yardım etti. Etti bitti. Ve müstak böyle müstak böyle. Yansuru. Yardım edecek. Ediyor. Edecek. Ve emran emir unsur. Yardım et. Ve nehyen nehi. Laat unsur. Yardım etme bu adama. Bozuk adam mesela. Ne oldu şimdi? Emir başka, yasak başka, geçmiş başka, gelecek başka. Bir adam bütün bunları aynı anda biliyor mu? Sarfa Naive'i bilen biliyor mu bunu? Biliyor. Bel hatta. Yecüzü caizdir. Yani caizdir yani mümkündür. En yekule demesi. Kimin? Zalikes şahsu. O adam şunu demesi mümkün. Yani de, deme hakkı var. Ne diyebilir? İnniş. Muhakkak ben era. Görüyorum, biliyorum yani. Hadil aksame, Bütün bu kısımları. Daha veli itibarati. Bütün bu itibarları. Yani kelimenin kaç kısmı var? O her kısmın kendi içinde kaç tane itibarı var? Bütün bunları biliyorum. Fi merâti bil kelimet yani kelimeyle ilgili mertebelerde isim fiil harf mertebelerinin kendi içerisindeki kendi ayrı mertebelerinin üçlü dörtlü beşli altılı gibi bütün bu kelime mertebelerindeki ne kadar kısım varsa ne kadar itibar varsa ne kadar bunun yönü ayrı farkı varsa hepsini biliyorum. Fi vaktin vahidin hem de bir anda biliyorum aynı anda şu anda biliyorum hem de bir tafsil bütün tafsilatıyla beraber biliyorum yani. Şu anda benim bilgim dahilinde ben bunu bilmeyle tahsil etmişim. Ha bizinki okumakla öğrenmekle oluyor. Mevla'nın farkı var. Mevla sebep kullanmaz. Ama bizinkinde biz bunu misal veriyoruz kendimizden. Aynı anda bütün tafsilatıyla bütün bu kelimenin kısımlarını ben hem de birbirine zıt olan kısımları var falan falan. Hepsini biliyorum diyebilir mi bu adam? He? Mümkün müdür? E biliyorum işte. Hafız adam 6666 hadi Bir anda şu anda biliyorum diyor mu? E biliyor hafızsa der daha bunu. Hafız değilsen hastanesin. Her hafızda hafız olmaz tabii ki. Unutan çok hafızlar var. Hası gitmiş derler ya. Hası gitmiş fızık almış gibiler de var, var. Onu demiyorum. Evet. Feyza kâne madde olduğu zaman ne? Cem'ül azdadi zıtları toplamak. Zıtlar. Üçlüyle dörtlü zıt. kalktıyla oturdu zıt girdiyle çıktı zıt dünya kadar fiil var birbirine zıt. Peki bu kadar zıtları birleştirmek nedir olduğu zaman mütasavveren düşürülebilen bir şey değil mi bu? Olabiliyor. Nerede fiil-i'l-mümkini? Mümkinin ilminde. Mümkün kim? Var da olsa olur, yoksa olsa olur. Varlığı yokluğu mümkün. Yani biz mümkiniz. Peki yani biz bizim varlığımız kendimizden olmadığı için yok olsak da mümkün. Zaten yokta olacağız bir zaman sonra. O zaman bizim gibi yaratılmış mümkün. Varlığı mümkün olan bir kulun bilgisinde zıtları toplamak, bütün zıtların bir anda birleşmesi bulunması düşünülebilen bir şey olursa, keyfe nasıl yekûn olacak bu durum? Müstebaden, uzak görülen bir şey olacak. Nerefi ilmil vacibi? Varlığı kendinden olan, yokluğu düşünülemeyen, vacip demek, varlığı zorunlu olmasa olmaz. Yokluğunu düşünemiyoruz. E, vacip Allah Teala, vacip Teala. Peki allah Teala gibi vacip olan bir zatın ilminde bu kadar zıtları nasıl biliyor, her şeyi bir anda nasıl biliyor Diye nasıl uzak görülebilir? Bir kulun ilminde bile bunlar olabiliyor. Misal olarak küçük bazda, küçük derken çok da küçük değil, bazı 500 cilt, 1000 cilt kitap kafasında olan alimler geldi geçti. Ama tabi Allah'ın ilmine göre çok küçük kalıyor. Ama bu kadar mesele bir adamın ilminde, Toplanıyor da allah Teala'nın ilmine niye diyorsun ki bunları nasıl biliyor? Sen ne cahil adamsın diyor sana ya. Ve lillahil methel Bu ayetten alınmadır. Şimdi kendini kime benze diyorsun? Senin ilmini neyle misallendiriyorsun? Veyahut İmam Suyut'u unutma nedir bilmezmiş. İmam ilmine nasıl anlatabiliriz mesela? Ha! Şimdi hangi misali verirsen ne kadar üstüne çıksan bir üstünde alim, Her bilenin üstünde daha çok bileni var diyor. O zaman ne oldu? Her bilenin üstünde daha ilmi... Gidiyorsun gidiyorsun. Hepsine de bir misal verebilirsin. Şunun ilmi şuna benziyor. O derya gibi, okyanus gibi, şu şu gibi, bu bu gibi falan. Ama en yüce misal ve sıfat kime aittir burada? En üstün sıfat, mesel sıfat. En üstün sıfat Allah'a ait. E en üstün sıfat Allah'a ise kulların ilimlerinde bile bu kadar kademe farkı ve üstünlük görülüyorsa ki öyle alimler var ki ben elifba ondan okuyamam. O zaman ne oldu? En üstün sıfat Allah'a ait olunca onun ilminin nasıl sonu olur? Nasıl sınırı olur? Ve onun ilminde bu kadar zıtlar toplanması nasıl uzak görülebilir? Anladık mı? Yenبغي gerekir en yürüleme bilinmesi. Şunun bilinmesi lazım. Burası zor bir şey. En zor nokta buralar. Enne hüna. Şüphesiz ki burada ve imkane her ne kadar olsa da ne cemuz zıt değni iki zıttı bir araya getirmek sureten yani görüntüde bir surette iki zıt bir araya geliyor yani. Fiilin üçlüsüyle dörtlüsü, girdisiyle çıktısı bunlar zıt gibi. Velakin neztiyete. Lakin bu zıtlık gibi görünen durum mesela şöyle benim Var oldu, yok olduğu. Şimdi ben evvelce yoktum. Şu anda varım. İleride yok olacağım. Ama yok olmayacağım. Ruhum yine kalıyor. Beden gidecek. Ama geride ruh da yoktu, beden de yoktu. Tabi ruhlar bizden 4000 sene evvel yaratılmış ayrı dava. O 4000 senenin de gerisine gidiyoruz. Ezeli değiliz biz. Bizim ruhumuz bizim bedenimizden çok evvel yaratılsa da ezeli değil. E Dolayısıyla işte ne oldu? Geriye gidiyorsun, yokluk. Şimdi ruh ve bedenle varlık. Biraz sonra ruh var, beden gitti. Sonra mahşerde evreler, safhaleri konuşuyorum. Bir daha ruhla beden, beden nüfuz, züvvücet, birleştirilecek, yeniden var. Şimdi burada zıtlık gibi gözüküyor. Neden zıtlık gibi? Aynı adamın var olarak bilmek, yok olarak bilmek buna atıyor. Şimdi bu böyledir ama, velakin lakin de zıddiyeti aslında e, zıt gibi görünen bu durum, mefkudetün yitiktir yani yoktur ee, beyneha bu iki zıttın arasında ee, zıtlık yoktur beynehuma olsa dahi. beynehuma yani iki zıt arasında burada esasen tezatlık yok çünkü adam varken yok olmaz yokken var olmaz orada zıtlık var ama bu ilimde ilimde olduğu için iki zıtlık görünmez burada fil hakikati gerçeğe bakarsan işin hakikati ne olmaz neden? Çünkü Allah Teala, anlatıyor güzel. Ve in alime eğer bildiyse zeyden, zettenden zeyd adamı, ne olarak mevcuden, var olarak biliyor. Ve maddehmen yok olarak biliyor. Fi anin wahidin. Biz dediğimiz mi ki Allah'ın ilmi bir andadır? Peki o bir anda Allah Teala zeydi, var olarak da biliyor, yok olarak da biliyor. E peki bir anda bunu böyle biliyor, hem var hem yok bir anda bunu nasıl biliyor? Ya. Aynı anda onu var ya yok olarak bilmiyor. Var olduğunda, yok olduğunda biliyor ama aynı anda, tek anda biliyor ama Velakinllahu Teala, lakin Allahu Teala alime. Biliyor fi ani. O bir an dediğimiz o anda şunu da biliyor. Neyi biliyor? En ne vakte vücudihi Zeyd'in varlık zamanı. Mesela misal veriyoruz bir adamdan. Bade elf senetin bin sene sonra olacak. Nereden bin sene sonra? Minel hicrati. Şimdi Mevla biliyor ki ta ezeldeyi konuşuyoruz. Resulullah Sazem gelecek, işte Mekke'den Medine'ye hicret edecek. Hicretle takvim başlayacak. 1437'ye girdik ya Muharrem ayında. Hicretle takvim başlayacak. Zeyd ne zaman var olur? Şimdi Zeyd'i hem var biliyor hem yok biliyor. Hem var hem yok biliyor ama varlığını ne zaman biliyor? Hicretten bin sene sonra var olacak biliyor. Ve vakte Adem'i. Peki Zeyd'in yokluk zamanında biliyor. Ama öyle yokluk ki es-sabiki geçmişteki yokluk, geçmişteki yokluk geçmişteki yokluk ne demek? Yani yaratılmadan önceki yokluk. O ne zaman diyebiliyor onu? Kabletil kes senetil muayyeneti Kabletil kes seneti o seneden önce el muayyeneti belirli. Yani hicretten bin sene sonra var oldu ya, varlığı belli oldu şimdi. Onu öyle biliyor. Deki yokluğu iki türlü bir Adem-i Sabık hiç ruhu bedeni olmadan evvel ki yokluğu ne zaman bir de var olduktan sonra öldükten sonraki yokluğu ne zaman şimdi Adem-i Sabık'ı yani geçmişteki yokluğu ne zaman oldu o zaman madem varlığı Hizzet'ten bir sene sonra ondan gerisi ne oldu o seneden önce öyle ki el muayyeneti o belirli sene yani Hizzet'in bininci yılı ondan gerisi neydi? Geçmişteki yokluk dönemiydi. O zaman yok olarak biliyor. Ve vakti ademihi yokluğunun zamanı öyle yokluk el lahiki. Peki bu adam bin birde doğdu var oldu. 1001 bir bin gidiyoruz. 1080'e yaşadı. Bin yüze yaşadı bu adam. Yüz sene yaşadı. Peki bunun yokluğunun zamanı ne zaman? Hangi yokluk el lahiki? İleride var olduktan sonra ona lahik olacak gelecek bir yokluğu daha var. Ölümle gelecek. O yokluğunun vaktine zaman bade elfin vemi eti seneti. Bade elfin binden sonra, daha vemi eti seneti. Bin yüzden sonra. Şimdi Mevla zek denen adamı hem var bildi, hem yok bildi. Aynı anda bunu bildi. Zıt oldu mu? Ya Aynı anda adam nasıl var yolu yok oluyor? Ya niye zıt olsun? allah Teala aynı anda bunu ne bildi? Bunun varlığı binden sonra hicret seni yılının takviminin bininden sonra. Bunun Geçmişteki yokluğu o binden evvelinin ezele kadar tümü yokluk bunun. Peki gelecek yokluğu ne zaman? Varlıktan sonra ölecek ya. O da bin yüzden sonra. Çünkü ecelini bildiği için. Ne oldu bu sefer? Üç tane mevzuyu bildi. Bunlar esasen birbirine zıt gibi görünüyor. Ama allah Teala ilminde böyle bir zıtlık söz konusu değil. Ne gibi senin ilminde de. Fiilin üçlü olması, dörtlü olması gibi. Bunlar birbirinden aynı şeyler değil zıt şeyler de var. Ama sen onu munsarif gayrı munsarif. Hareka alır muhreb mebni. Hareka alır hareka almaz. E zıt. Ama sen bunları aynı anda biliyorsun. Mevla da bu adamın ne zaman var olacağını da biliyor. Ne zaman öleceğini de biliyor. Var olmadan ne kadar evveldir yok olduğunu da biliyor. O zaman bu zıt gibi görünenler ilminde aynı anda toplanabiliyor mu? Toplanabiliyor. O zaman de zıtlaşma yok. Yani Nerede beynevma? Bu ikisi arasında yani iki zıt gibi görünen şeyin arasında bu demin dedim mi orada da beynevma olsun. Çünkü burada da bak beynevma doğru çıktı. İki zıt gibi görünen şeyin arasında zıtlık yok. Nerede fil hakikati? Gerçekte yok. Niye yok? Li tegayyur iz Allahu Teala e, onun zamanlarının zamanlar değiştiği için. Ne demek zamanlar değiştiği? Allahu Teala onu 1010 senesinde, 1010 senesinde var ve yok bilmiyor ki. 110 senesinde ne biliyor? Var biliyor. 990 senesinde ne biliyor? Yok biliyor. 1101 senesinde ne biliyor? Yok biliyor. O zaman ne oldu? Varlığı yokluğu. Bir adam hem var hem yok olmaz. Ama hem var hem yok olmaz ama var olduğu zaman da olur, yok olduğu zaman da olur. O zaman da oldu. Sen onun farklı zamanlarını bildiğin zaman arada zıt diyet söz konusu olmaz. Eğer deseydin ki bin onda hem var hem yok o zaman zıt diyet olurdu. Allahu Teala bin onda hem var hem yok diye bilmez ki çünkü bin onda yaratılmış var biliyor da o yaratacağını bilmez mi? La alimun khalak yaradan bilmez mi diyor ede? de? ala hadel kıyası bu kıyas üzerinedir sairul ahlali. Diğer bütün halleri buna kıyas et. Sana bir misal verdim, al git yürü diyor. Fefhem. Kafanı iyi çalıştır. İyi anla bu işi. Tamam güzel, fehmet. Ne diyor? Budur doğru, bunun gayri mehalik. Güzel, fehmet. Sakın sen olma halik. Doğru, budur. itikadımız Allah'ımızın ilim sıfatı hakkında budur. Bundan gayrisi, e, budur doğru, bunun gayri mehalik. Bundan başka Allah hakkında sıfatları hakkında böyle şeyler konuşursan onu bilmiyordu. Onu sonra bildi. Bin yüzden sonra var bildi. Ondan evvel bin yüzde var öleceğini bilmiyordu. Haşa. Böyle dersen uçurumlardan uçurum beğen. Güzel anla sakın helak olma diyor. İşte kaderi inkar edenler. Aziz Bayındırı ne yaptı çocuk aradı? Hoca efendi ne var? Ben bir kızla evleneceğim. Evlenmek düşünüyorum bir şeyler falan önümde ama karar da veremedim bu bana nasip mi acaba başkası mı olacak bu bozuluk falan Allah bunu bilir mi ne bilsin evladım Allah senin kimle evleneceğini demez mi İyi ki o çocuk telefona çekti de bu meydana çıktı ya çünkü bunlar aynı kafa alın yazısı yok diyen Allah evvelce bilmiyor neyi yazacak diyor Şimdi doğru anla Mevla bir anda ta ezelde her şeyi bildi bütün cüzleriyle bildi bütün tafsilatıyla bildi zıtlık var mı niye zıtlık olsun Yokken yok biliyor. Varken var olacağını biliyor. Bir daha öldükten sonra öldüğü zamanı biliyor. Hepsini biliyor. Bunda ne var? Evet. Şimdi Fettazaha Açıklandı. Aşikar oldu. Nereden aşikar oldu? Minazet-i Benim bu güzel incelememden tahkikat yapmamdan anlaşıldı ki Enne ilmev Teala Allahu u Teala'nın bir ilim sıfatı La ete tarraku yol bulamaz. Arız olamaz ileyhi ona. Şaibetü tegayyüri değişme şaibesi asla Allah'ın ilim sıfatına yol bulamaz. Değişiklik. Bizde olur. Bizde bilmi, ilmimiz değişir. Çünkü neden? Orada yanlış görmüşüzdür. Şaşı bakmışızdır. Doğru bakmamışızdır. Sonra bir daha bakıyorsun. Aa bunda şu da varmış ya. Fark ettim çünkü sonra. Ne oldu? İlmin değişti. Allah-u Teala'nın ilmine değişiklik şaibesi gelemez. Ne sebebiyle? Bitealluk-i ilgilenmesi sebebiyle. Neyle? Birbirinden farklı olan cüz'iyatla, cüz'iyat en ufak ayrıntı yani. Mesela senin damarının, içinin parçası yani en ufak parçana kadar. Mevla'nın bütün ilmi bunlara taluk ediyor mu? Ediyor. Ama bunlara taluk ettiği için, bu kadar farklı şeylere ilgilendiği için değişiklik var mı onda? Değişiklik gelir mi ona? Gelmez. Peki Allah-u Teala'nın ilmi bütün bu cüz'iyatla alakadar olur mu? Olmaz oğlum ve la rad ve la Yaş kuru yok illa fi kitabim mi? Bin hepsi levh-i mahfuzda yazdım diyor. Ve ma ters kutubu bi veraka illa alemaha. Ben bilmemiş yaprak düşmez diyor. Ve la fi zulümatil arz. Yerin karanlıklarına tohumları attınız, ektiniz, tarlalara gittiniz. Bütün dünyanın neresine ne tokumun tanesine kadar yazmışım. Kayıt var, kayıt diyor. Levh-i mahfuzda. E şey Allah'ın ilmi... E, cüziyata tealluk etmez dersen muhtezile muhtezilen kafası burada da devreye giriyor ne dedi Hüseyin Atay denen adam hala da yaşıyor yani Yaşar Nuri'nin belki biraz direkt hocası değil ama çok beğendiği bir adam yani dünyada diyor eşi benzeri olmayan bir hoca bu diyor millet diyor bunun kıymetini bilmedi İyi ki seninkini bildi onunkini bilmedi yani ee, iyi ki de bilmemiş millet onun kıymetini ama o yapacağı ifsadı yaptı. Ankara ilahiyattan mutezile ruhunu bütün ilahiyatlara ekledi zaten. O yapacağını yaptı. Televizyonda bugün seyrediyorum bu, bu az çıkar. Çok az. Kimse tanımıyor onu Hüseyin Atay. Alaeddin Efendi babamızdan da ders okumuş. 50'den evvel. Sene 50'den evvel. Evet. Sonra Bağdat'a gitmiş. Bağdat'ta mutezileye kapış, karışmış. Bir şeyler bir şeyler. Şimdi ben de dinliyorum. Konuşuyor bu. Rizeli'dir. Diyor ki şimdi Allah'ın ilmini anlatıyor. Allah her şeyi bilir, şöyle bilir, böyle bilir. Ben dedim Allah Allah. E biraz yanlış görüşlerini biliyorum ama tabii. Daha dinlememişim o zamana kadar. Allah'ın ilmi derya gibidir. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi şöyle, Allah'ın ilmi böyle. E, dedim iyi, iyi gidiyoruz. Hoşuma gitti falan. Peşinden demez mi ki? Peki, deniz dediği bütün balıkları kuşatmış mı? Kuşatmış. Bir milyarlarca, katır trilyonlarca balık okyanusta var mı? Var. Var. Deniz onların hepsini içine almış mı? Kuşatmış mı? Kaplamış mı? E peki dedi o denizin o içinde ne kadar balık olduğunu bilir mi dedi deniz? Niye bilsin dedi kaç tane hamsi var? Karadeniz ne bilsin? Karadeniz'e sorsan kaç tane hamsi var? Bilir mi dedi? Mesela bilmez. İşte Allah'ın ilmi de her şeyi kuşatmıştır ama öyle senin bacağında kaç tane kıl var? Allah senin kılınla mı uğraşacak? Ne bilsin senin bacağını dedi. Ne oldu şimdi? Bir çuval inciri berbat etti. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış. E güzel. Deniz de kuşatmış ama içindekini ne bilsin? Yosun mu var, taş mı var? Ne olacak bu sefer? Allah da her şeyi bilir ama senin bacağındaki tüyle uğraşmaz. Çık Allah'ın ilmi çok yüksek. Köye Allah met ediyor. Allah çok yüce. E Allah çok yüce. E sen Allah'ı yüce derken cahil dedin. Allah çok yüce. Ne olacak? Bizim evdeki tabağın sayısını bilmez. Yahu sana diyor ki ben bilmemiş yaprak düşmez diyor. Yaprak. Yani yaprak cansız bir şey. Peki yaprağın bile hesabını kayda alıyorsa senin benim gibi yarattığı mesul mükellef tuttuğu ahirette hesaba çekeceğim buyurduğu adamın ne yaptığını nasıl bilmez ya? İşte böyle bir rezillik var. Böyle bir tehlike mevcuttur. allah Teala'nın ilim sıfatını doğru anlamayanlar kaderi de inkar ederler kaderi inkar ettikleri noktada zaten Amentü'nün altı esasından birini reddetmiş olurlar. İmandan da çıkarlar, dinden imandan da çıkarlar. Ama o kaderin anlaşılması için evvela neyin bilinmesi gerekiyor? Allahu Teala'nın ilim sıfatının büyüklüğünün bilinmesi gerekiyor. Bu hususta daha genişte malumatta yazılı bir şey ben bakayım arada bir senin anlattığın kafamda kalmaz diyorsanız, iman İslam İlmali kitabımızın kader maddesinde İlim maddesinde Allah'ın sıfatları bölümünde sayfa aklımda değil. Hayat elim. ilim sıfatının izahına bakılacak. Allah'ın sıfatlarına bakıldığı noktada yazılı bir belge dese misallerle anlatılmıştır. Allah Teala Hazretleri yüce zatı ve üstün sıfatları hakkında ehli sünnet alimlerin görüşlerine göre inançlarımızı doğrultmamızı, tavsiye etmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin o sallallahu teala aleyhi ve وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين